Herkese layık olduğu neticeyi verecek olan ise, Allah Teala'dır. Yoksa Kur'an'ı kendisi uydurmuş mu diyorlar? De ki, iddianızda tutarlıyseniz, haydi belagatta onunkine benzer on sure getirin. İsterse kendi uydurmanız olsun ve Allah'tan başka çağırabileceğiniz herkesi de yardımınıza çağırın. Eğer bu davetinizi kabul etmezlerse, bilin ki o ancak,